Sayın Muhammed Emin Yıldırım hocamızı Huzurlarınıza davet ediyorum Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashhabihi ve etbâ'ihi ecmeîn. <gülüyor> Muhterem hocalarım, kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve berekatuh. Hoş geldiniz. Ama siz Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlemeye gelmediniz. İnşallah bugün bu meclis Ubade İbni Samit radıyallahu anh adına kuruldu. Ben de onu yansıtmaya çalışan bir kardeşiniz olarak huzurlarınızdayım. Duam şu olsun, siz de o duaya gönülden bir amin deyin. Allah nefsimizi konuşturtmasın. Allah nefsimizi işin içine karıştırtmasın Allah bizi sahabeye ayna etsin yansıtan o güzellikleri 14 asır sonrasına taşıyanlardan etsin eğer biz ashab-ı kiram efendilerimizi hakkıyla tanıyabilirsek onlar ki yeryüzünün en has en ideal en kamil kullarıydılar Abdullah olmayı yeryüzüne en güzel onlar anlattı onlar tanıttı emin olun akşam eve vardığımız zaman bir tarafa kendimizi koyacağız bir tarafa onları bir mukayese yapacağız bir muhasebe yapacağız ve nerede eksik bırakıyoruz nerede sıkıntılarımız var bunun muhasebesiyle kulluk kalitemizi arttıracağız. Benim size anlatacaklarım da buna vesile olmalıdır. Yoksa biz tarihi sadece ne büyük insanlarmış, ne iyi adamlarmış diye anlatmıyoruz. Böyle bir amacımız da olmamalı. Onlar zaten büyük. Biz 14 asır sonra gelenler öve öve onları göklere çıkarsa dahi onların üstünlüklerine bir üstünlük katmayacağız. Onlara karşı kulaklarımızı kapatsak dahi onların üstünlüklerinden de bir şey kaybettirtmeyeceğiz. Ama derdimiz ashabın kalitesinde bir imana ulaşma derdidir. Derdimiz onların rehberliğinde bir kez daha yeniden kulluğumuzu gözden geçirme derdidir. Derdimiz Abdullah olmak olduğu gibi Abdullah kalmaktır. Abdullah kalmayı bize en güzel öğreten o güzel insanlardan bunu öğrenmektir. O maksatla 82 il 82 sahabi dendi ve bugün 27. durağında Antalya'da Ubade İbni Samit diyeceğiz. Neden Ubade İbni Samit Antalya'nın nasibi oldu? onu da birkaç cümleyle söylemek isterim size. Hicretin 28. yılı Vesselam Efendimiz Hicri 5. yılda Müslümanların önüne bir hedef koymuş. Hem de gazvesi olduğu sırada. Yakın bir gelecekte Yemen'in sarayları, Kisra'nın ve Kayser'in sarayları ve hazineleri sizindir demiş. Devrin üç süper gücü, üç büyük medeniyeti Müslümanların hedefine konmuş. Yemen Sasani-Pers İmparatorluğu yani İran, bir taraftan da Roma-Bizans İmparatorluğu. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bunu koyarken somut bir hedef de belirlemiş sahabenin önüne. Konstantiniye o günkü adı, bugünkü adıyla İstanbul, bir gün muhakkak fethedilecektir demiş. Fetheden askeri de övmüş, fetheden komutanı da övmüş. Buna nail olmaları için de Ashabı Bu hedefe tabir caiz ise Kitlemiş Vefatının üzerinden efendimizin Çok değil 20 yıl geçtikten sonra Sahabi Anadolu topraklarını zorlamaya başlamış zaten Yavaş yavaş Hedefe Konstantiniyye de alınmış Çünkü onu söyleyen Efendimizdi Efendimizin sesini hiçbir zaman sessizliğe mahkum etmeyen o güzide insanlar Orayı fethetme adına Birçok şeylerinden vazgeçerek o hedefe kitlenmişlerdi Hicretin 28. yılı Bir grup sahabi Ve o gün için yaşayan Tabiinden oluşan İslam ordusu Kıbrıs'a doğru geliyor Lübnan'ın Akka limanından yola çıkılacak o ordunun içerisinde Ümmü Haram validemiz var ki bugün orada metfundur. Ve İb Ubade İbni Samit var ki bugün biz onun misafiriyiz. İkisi karı koca onlardan biri orada kalacak biri devam edecek hayatına ve hayatının birçok safhasında da cihat adına Allah'ın kelimesini yüceltme adına birçok şey söyleyecek. O orduların içerisinde Ebu Zeli Gıfari var. O ordunun içerisinde Miktat İbni Amr var. Ve o ordunun içerisine hepsinden Allah ebeden razı olsun birçok sahabi var. Ümmü Haram validemiz Resulullah'ın verdiği bir müjde gereği oradaki fetih tamamlanınca bineğinden düşecek orada vefat edecek ve bugünlarına kadar kalan kabrine Ebedi istiragahına çekilecek. İstedim ki Antalya'da tam Ümmü Haram validemizin karşısından Ubade İbni Samit diyeyim de Ubade İbni Samit'in de ruhu şad olsun Ümmü Haram'ın da ruhu şad olsun. Onlar fethi bitirince bir rivayet öyledir. Lübnan Akka limanına dönmüyorlar. Anadolu topraklarına dönüyorlar. Ya Silifke ya Anamur. O gün için kullanılan merkezi limanlardan bir tanesidir. İslam ordusu buraya geliyor. Buradan tekrardan Şam'a dönüyor. Demek ki Ubade İbni Samit'in Antalya'ya yakın bir yerde ayak izleri de var. Biraz sonra detaylarını anlatacağım. Anadolu'nun dört bir tarafında ayak izleri var. Öyle olduğu için de Dedik ki buradan ses verelim ona. Buradan selamımızı ulaştıralım Allah ona da ümmü haram validemize de adını bilip bilmediğimiz o güzel bahçenin her gülüne de selamlarımızı ulaştırsın. İsabet etmişiz ki şu güzellik sizlerin güzelliği de onun bir işareti. Allah hepimizi onların yolunda yürüsün. Aziz kardeşlerim. Öyle birinin hayat defterinin başındayız ki hocaları muhakkak biliyorlar ama inanın çok da tanıdığımız bir isim değil bugün ben hayatının belki bir miktarının hani şöyle bir ifade kullanılır zekatı 40'ta birdir ya zekat 40'ta birini belki size yansıtabileceğim belki zihinlerinizde biraz merak uyandıracağım belki sizin uykularınızı kaçıracak bazı şeyler söyleyeceğim belki bazen sevindireceğim bazen kızdıracağım bazen üzeceğim bazen farklı bir dünyaya beraberce gideceğiz beraberce oraya pencere açacağız ama göreceksiniz ki Ubade İbni Samit radıyallahu anh bize çok şey söyleyecek nasıl birinin hayat defterinin başındayız ve nasıl bir özelliği var ki Ubade İbni Samit bugün bu meclisin ev sahibi oldu. Birkaç şey söyleyeyim. Bir, o Ensar'ın muhacirlerindendir. Böyle bir ifade duydunuz mu hiç daha önce? Ensar'ın muhacirleri. İfadenin sahibi ben değilim. Kim biliyor musunuz? Kendisi de bir büyük olan ashab içerisinde... Büyüklerden söz edilecekse ilk 20'nin içerisine adını yazdıran Abdullah İbni Mes'uttur. Der ki: "Onlar Ensar'ın Muhacirleridir. Çünkü onlar Yesrib darı şirk iken İslam'a dönüştürdüler. Medine kıldılar hem muhacir hem Ensar oldular." Kimin için söylüyor bunu? Akabe Biyatına katılan Medine'nin ilk Müslümanları için söylüyor. Ve biz bugün Ubade İbni Samit dediğimiz anda bunu bir kere aklımızın bir köşesinde tutmalıyız. O Ensar'ın muhacirlerindendir. İki, o Akabe Biyatında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından seçilen 12 nakipten bir tanesidir. Biraz sonra biraz ayrıntı vereceğim size ikinci akabe biatı 73 erkek 2 kadın 75 kişi gelip Resulullah'a el verip söz verdikleri zaman Efendimiz onların içerisinden 12 tane nakip temsilci seçti. İki kabile var biliyorsunuz onların içerisinde Evs ve Hazreç Hazreç çoktur çok olduğu için seçilen 12 nakipten 10 tanesi Hazreçlidir. İki tanesi de Efsli'dir. O 12 temsilciden bir tanesi de Ubade İbni Samit'tir. Üçüncüsü o Suffa mektebinin en gözde talebelerinden ve en gözde muallimlerindendir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilmin nasıl tedrisatı yapılacağına dair bize gerek Darul Erkam'da gerek Suffa'da çok önemli şeyler öğretti. Bir insan ilim yolunda yürümeye başlar başlamaz. ilmi yukarıdan aldığı hocaları aşağıya vereceği talebeleri olmak zorundadır. Talebesi olmayan da ilim talibi olamaz. Hocası olmayan da ilim talibi olamaz. Ben doydum artık hocaya ihtiyacım yok diyen adamın ilim noktasındaki yürüyüşü bitmiştir. Efendimiz Suffa'da bunu öğretiyor ve Suffa'da bunu öğrettiği isimlerden bir tanesidir Ubade İbni Samit Suffa mektebinin hem en gözde talebelerinden biridir hem de muallimdir. Hat bilir yazıyı bilen sayılı insanlardan biri olduğu için Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu o mektebin hat hocası olarak atamıştır. O nice insanlara, nice sahabilere yazı öğreten bir muallim olarak o mektepte görev almış bir taraftan da Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan beslenmeye devam etmiştir. Dördüncüsü o sahabenin ilim kalelerinden ve fakihlerinden biridir. Bakın bugün biz adını bildiğimiz sahabi sayısı on bindir. 10.000 sahabinin adını biliriz. Elimizdeki en meşhur kaynak İbni Hacer'in el isabesidir. El isabede bize anlatılan şahıs sayısı 12.304'tür. On Onların bir miktarı sahabi değildir. Toplam sayı 10.000'e yakındır. 10.000 adını bildiğimiz sahabinin 5.000 tanesinin hayatlarına ait bazı bilgileri biliyoruz. Bu 5.000 sahabinin 2000 tanesinin hayatını çok iyi biliyoruz. 2000 sahabinin içinden bin sahabiyi hadis naklinde isimleri geçtiği için hayatlarını çok çok çok iyi biliyoruz. En azından detaylı bir biçimde hayatlarını bugün kaynaklarımızdan okuyabiliyoruz. Bin sahabinin üzerinden size bir şey söyleyeceğim. Bu bin sahabi, hadi hepsini katalım biz. On bin sahabi. Alimler ordusundan oluşmuyordu. Siz zannetmeyin ki sahabilerin hepsi alimdiler. Böyle bir şey yok. Onların içerisinde alim olanlar az, orta, çok, fetva verebilecek kadar ilmi seviyesi olan sahabi sayısı en iyi rakam yüzdür. Yüz 100 tane içerisinde de en fazla ilmi anlamda seviyesi olanlar, 20 tanedir. Ubade İbni Samit o 20'den bir tanesidir. Anladınız mı nasıl bir değeri var? Ashabın içerisindeki ilim kalelerinden, fakihlerinden, müştehitlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Beşincisi o ensal içerisinde çok hadis rivayet eden ve böyle bir özelliğiyle de Kurban nesilden olan bir sahabidir. Bakın dostlar. Şimdi hadis meselesinde ileri geri konuşmalar oluyor biliyorsunuz. Kafamızı karıştıracak birçok şey söyleniyor. Size bir hakikate dikkatleriniz yoğunlaşsın diye bir şey söyleyeceğim. Ashab-ı kiram efendilerimizin hepsi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden birçok hadis duymalarına rağmen. Onu nakletme konusunda bu çağın insanları gibi bizler gibi ilmi satma adına bir gayrete girmezlerdi. Bu işin sorumluluğunu bilir, bu işin mükellefiyetini bilir, buna göre davranırlardı. Onun için hadis nakleden sahabi bir yönüyle kendini feda eder, kurban ederdi. Size tabiin neslinden bir büyüğün bir sözünü aktarayım. Abdurrahman bin Ebi Leyla, en çok sahabi gören tabi'in diye tarihe geçmiştir. Bir mecliste 120 sahabiyle beraber olmuştur. Ne diyor biliyor musunuz? Ben bir mecliste 120 sahabiyle beraber oldum. Onlardan birine Resulullah'ın bir hadisi sorulduğu zaman 120 tanesi de birbirinin gözüne bakar. Bu işi birbirlerine havale ederlerdi. Sonra bir tanesi kendini kurban olarak ortaya sürer. Varsa eğer cellabesi gömleği düğmesini açar. Alnından biriken terisiler "Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" der o hadisi naklederdi. Zannetmeyin ki bu iş kolay bir iştir. Ve kurban nesil olarak o insanlar Resulullah'ın o sözlerini, o hayatımızın şu anda her biri başka bir alanını imar eden o sözlerini taşıdılar. Ebu Hureyre onlardan biridir. Abdullah İbni Ömer onlardan biridir. Enes bin Malik onlardan biridir. Ayşe anamız onlardan biridir. Abdullah İbni Amr onlardan biridir. Abdullah İbni Abbas onlardan biridir. Ubade i̇bn Samit de onlardan biridir. Tam bize 181 tane hadis rivayet eder. 20. sıradadır. Ondan bir önce yine bir sahabi olan ve yine bir ensari sahabi olan Sehil i̇bn Said 188 hadis rivayet ederken Ubade i̇bn Samit 181 hadis her biri de hayatımızın başka bir yerine Gerçekten rehberlik yapacak o sözleri bize nakleder. Çok şey söylenir ama biraz hızlı geçeceğim. Altıncısı o Kur'an'ın tamamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ezberleyen beş Medineli'den bir tanesidir. Hafız çok yok o gün. Az sayılı muhafız çok hepsi muhafız ama hafızlar bir elin parmakları kadar. Hepsi amil, hepsi iş yapan, hepsi hayatın içinde dini temsil eden, yaşayan ama alim sayılı. Sahabeyi böyle anlamak lazım. Beş tane Resulullah zamanında Kur'an'ı ezberleyen ensar var. Onlardan bir tanesi Muaz İbni Cebel. Onlardan bir tanesi Übey İbni Kab. Onlardan bir tanesi İstanbul'un manevi fatihi Ebu Eyyub El Ensari. Onlardan bir tanesi ümmetin hakimi Ebu Derda ve onlardan bir tanesi bugün adına bu meclisi kurduğumuz Ubade İbni Samit. Yedincisi dostlar, o Müslüman olduğu günden son güne Kur'an yolunda gayret gösteren ve bu işin nasıl olmasını olması gerektiğini gösteren bir muallimdir. Kur'an'a hizmet her Müslümanın en ideal hayat tarzı olarak benimsemesi gereken bir şeydir ama yolu nedir nasıl olur nasıl yapılır bugün hayatının üzerinden onu anlayacağız sekizincisi o Müslümanların ilk kıblesi Mirac'ın yatağı onlarca peygamberin vatanı olan Filistin'in ilk Müslüman valisidir bir dua etsem ona damindir misiniz Allah'ım sen özgür Kudüs'e bizi bir an önce ulaştır. Amin. Yarabbi şu cemaatin Kudüs'ün özgür bir biçimde ezanının çağladığı o günleri görmesini nasip eyle. Amin. Nasıl Hazreti Ömer'li günlerde orada Ubade İbni Samit İslam'ın bir insanı olarak valilik görevini alıp ilk vali olarak tarihe geçip adalet adına Cihana izler bıraktıysa, bugünkü çağda yaşayan Müslümanların içerisinden de o adaleti yansıtan insanları çıkar ya Rabbi. Ubade İbni Samit ilk validir. Size çok farklı bir şey daha söyleyeceğim. Kudüs'ü fethettikten sonra birkaç sene orada valilik yapınca haber gönderir Halife Hazreti Ömer'e. Ben oturamıyorum yerimdedir. Cihat meydanlarında olmam lazımdır. Tekrardan cihat için izin koparır. Biraz sonra ayrıntılarını vereceğim. Birçok coğrafyayı dolaşır. Yaş 70'e merdiven dayayınca tekrardan Kudüs'e döner. 72 yaşlarında da Kudüs'te vefat eder. Bir gün yolunuz Mescid-i Aksa'ya düşerse Mescid-i Aksa'nın hemen ön tarafında Şimdi Yahudilerin altını oymaya çalıştıkları büyükçe bir kabristanlık vardır. O kabristanlıkta sırtını adeta şöyle Mescid-i Aksa'ya yaslamış iki tane sahabi var. Araları yaklaşık 50-60 metre. Birisi Hassan bin Sabit'in yeğeni. Hazreti Osman'ın ensar kardeşi Evs İbni Sabit'in oğlu. Şeddat İbni Efstir ki bambaşka bir sahabidir. Bir diğeri kimdir biliyor musunuz? Ubade İbni Samit'tir. Sırtı adeta mescid Aksa'yı savunma adına yaslanmıştır oraya. Biz burada olduğumuz müddetçe burayı yıkamazsınız dercesine oranın muhafızlığını yapmaktadır. İşte Ubade İbni Samit böyle birisidir. Böyle bir yiğittir. Dokuzuncusu, o sahabe içerisinde, cihat aşkı ile yanan, ve atının üzerinden inmeyen, bir ömür inmeyen, mücahitlerindendir. Hayatı parçalamaz sahabi. Ben ilimle uğraşıyorum, akademisyenim, hocayım. Benim ne işim var cihat meydanlarında? Bunu demez hiçbir sahabi. Onların ufku, Helmin mezit ufkudur. Helmin mezit nedir? Ne yapıyorsa yapsın. Daha ötesi, daha ötesi, daha ötesini yakalama ufkudur. Onun içinde mücahitse, müvahhitse, fakihse, muhaddisse her neyse hayatın her alanından sevap biriktirmenin gayretini verir. Allah aşkına nasıl birinin hayat defterini çevireceğiz anladınız mı? Şimdi ben sadece size Ubade İbni Sabit'in dolaştığı coğrafyaları söylesem şaşıp kalacaksınız. Kıbrıs'ı dedim, Anadolu'nun dört bir tarafı Mısır ve Afrika, Basra, Kufe, Şam illeri, Ürdün ve ta İstanbul. Bu nasıl bir iman, bu nasıl bir gayret? Bu nasıl mücadele siz bunun üzerinden anlayın. Onuncusu o sesini ve sedasını Anadolu topraklarına bırakan sahabenin İstanbul sevdasının ilk tohumunu atan yiğittir. Bakın biz Ebu Eyyub El Ensari'nin adını biliriz. Ona selam olsun o İstanbul'un fatihidir. Ama Ubade İbni Samit Ebu Eyyub el Ensari'den yaklaşık 20 yıl önce belki daha fazla İstanbul'a gelmiş ve ayak izlerini orada bırakmıştır. Devir Hazreti Ebu Bekir devridir. Hazreti Ebu Bekir davet mektupları gönderecek dünyanın dört bir tarafına gidecek davet mektuplarından bir tanesi de Herakliyus'a o gün dedir oraya gidecek. İki sahabi Haşim İbni As... Ubade İbni Samit heybelerini alırlar bu davet mektubunu yola çıkarlar. Medine'den İstanbul'a. Anadolu'nun dört bir tarafını yürüyerek gelirler. İstanbul'a girerler. Şöyle İstanbul'a girer girmez bir tekbir getirir Ubade İbni Samit. Allahu ekber, la ilahe illallah ve lillahil hamd'dir. Demek Resulullah'ın müjdesini verdiği belde bu beldeymiştir bir tekbir getirir orada. Onu duyanlar o tekbirle yüreklerinin telleri böyle sallanır. Hatta bazı kaynaklarda yerin sallandığı söylenir de bilmiyorum onun için onu söylemedim size ama şunu şimdi söylemiş oldum. O tekbir ile İstanbul bir anda yankılanır. Demek ki o tohumu ekmiş oraya, getirmiş, Allah'ın büyüklüğünü, o Kelime-i e o güzel kelimeyi oraya bırakmış, sonra fetih başkalarına nasip olmuş. Sadece o maddede özetlediğim bu şey, Ubade İbni Samit'in hayatının bir bölümü. Peki gelin şöyle hızlı bir biçimde hayat defterini bir çevirelim. Miladi 583 doğum tarihi. Yani nübüvetten 27 yıl önce. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimizden 12-13 yaş küçük birisi. Medine'de yaşıyor. Ensardan ve Hazreç kabilesinden. Babası Samit bin Kays. Annesi kurretül ayn binti ubade. Çocukları olunca annesi kurretül ayn babasının adını oğluna veriyor. Ubade isminin geliş kaynağı da orasıdır. 36-37 yaşına kadar Medine'de şirk üzere yaşıyor birçok Medineli gibi. Yaş 36-37 olunca Aleyhselat ve selam efendimize İslam'ın mesajları geleli 10 yıl olmuş. 10 yıl boyunca efendimiz Mekke'de çalmadı, kapı bırakmamış. Gelen olmamış, bir avuç insan ancak iman etmiş, imana bir hamil lazım, bir yatak lazım, Taif'e gitmiş Efendimiz, Taif'te de bu iş olmamış, Mekke'ye dışarıdan gelen çadırları dolaşmış, bir sürü çadır dolaşmış, onlarda da olmamış, en son 6 kişilik bir çadıra varmış, o çadır, Yesrib'den gelen 6 delikanlının çadırıdır, Başlarında Esat İbn-i Zürare vardır, yaşı sadece 25'tir. 25 yaşındaki o delikanlı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemiş ve iman etmiş. Bir yıl müsaade istemiş Efendimiz'den. Esat İbn-i Zürare ve beş arkadaşı Yesrib'e gelip iman mücadelesini başlattıkları zaman Esat'ın vesilesiyle iman etmiş Ubade i̇bn Samit. Ve annesi kurretul ayn binti ubade. Baba şirk üzere yaşamış, şirk üzere de vefat etmiş. Bunlar Müslüman olunca, baba, anne oğul iki ayrı cepheden Medine'ye iman tohumlarını ekmek için gayret içine girmişler. Açın bakın sahabeyi anlatan tabakat kitaplarına, kurretul ayn yani ubadenin annesinin elinden, Onlarca Medineli kadının iman şerbetini içtiğini söyler. Bu iş kim dedi size erkek işi? Bu iş adam işidir. Adamlık da erkeklikle alakalı değildir. Adamlık biraz önce hocamızın okuduğu minel müminine ricalun ayetinin bize tarif ettiği bir şeydir. Eğer bir insan İslam adına gayret içerisindeyse ter döküyorsa Kurtulma derdi olduğu için kurtarma adına çırpınıyorsa o adamdır. Adamlığın zirvesidir hem de 1400 sene sonra gelse bile Sahabinin yaptığı işi yapan o mesleği kendine meslek edinen Onların ayak izlerini takip eden birisidir. Ayn bir kadındı Ama böyle hizmetleri oldu İkisi bu mücadele yapıyor o günlerde evlenmiş Ubade İbni Samit, Cemile isimli bir kadınla o da sahabiden olacak. O evlilikten Velid isminde bir oğlu olmuş. Birkaç sene sonra Ümmü Haram validemizle evlenecek. Böyle bir zeminde birinci akabe biatı için Efendimizle görüşmeye gelen 12 kişilik heyetin içerisinde o da olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlardan biat alacak. Ne diyecek biatta? Efendimizin onlardan istediği altı maddelik bir biat var. Allah aşkına dikkat edin. Altı maddeyle size okuyorum. Bir, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. İki, hırsızlık etmemek. Üç, zina yapmamak. Dört, her ne gerekçe ile olursa olsun çocukları öldürmemek. Beş, iftira ile zina mahsulü olan çocukları... Başka kocalara nispet etmemek altı tüm hayırlı işlerde Hazreti Peygamber'e karşı çıkmamak ve ona itaat etmek. Biat ediyor musunuz diye soruyor Efendimiz bu altı madde karşılığında konuşmalar oluyor tabi. İşin neticesinde biat ediyoruz diyorlar. Bu biatı Bize en detaylı bir biçimde anlatan da Ubade İbni Samit'tir. Mesela Müracaat etmek isteyenler açsın baksınlar Bukhari'nin sahihini bu rivayetin tamamını orada görecekler. Orada biat tam olmadan Esat i̇bn Zürare bir şey yapıyor. Söz istiyor. Ya Resulallah diyor tamam bizden bu şartları istedin. Biz bunlara biat edersek bize ne var? Karşılığını görmek istiyor. Esat çok iyi biliyor. O farklı bir insan, gül devrini göremeden giden bir yiğit o. Bugün Medine varsa Medine'nin altında iki adamın imzası vardır. İki adamlık zirvesidir onlar. Biri Musab İbni Umeyr'dir, biri Esat İbni Zürare'dir. O çok iyi bilmesine rağmen soruyor. Efendimiz ne diyor? Mesela Efendimiz birkaç sene önce Habbab İbni Eret'e, bir şeyler söyleyince Hire'den Hadramut'a kadar yakın bir zamanda sizin de demişti Rum suresi nazil olmuş onu söyleyebilir başka şeyler söyleyebilir yakın bir zamanda Medine'de devlet olacağız iktidar bizim o iktidardan siz de nasipleneceksiniz falan filan bir şeyler söyleyebilir ama Efendimiz hiç bunları söylemiyor ne diyor biliyor musunuz karşılığınız cennettir bu kadar bu kadar ve Ensar karşılıklarını cennette almak üzere orada biat ettiler o Ensar'ın her birine kurban olalım bakın vatanlarını yurtlarını evlerini her şeylerini İslam uğruna harcadılar ama bu dünyada onların elde ettikleri hiçbir şey olmadı biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hatice anamızdan sonra 12 evlilik yaptı. Hatta Esma binti Numan'ı da sayarsak 13 evlilik. O evliliklerin amacı belli. İslam'ın mesajları kavimlere, kabilelere ulaşsın diye. Efendimiz hicret etmiş gelmiş, hicretin dördüncü, 5. yılı Ensar'ın büyüklerinden Sad bin Ubade, Resulullah'ın huzuruna çıkıyor. Ya Resulallah diyor, her kabileden kavimden aileden kadın aldınız evlendiniz onları şereflendirdiniz biz ensarı mahrum bıraktınız bir tane de bizden hanım alsanız da aramızda böyle bir bağ oluşsa olmaz mı ne demiştir efendimiz saat akabede verdiğiniz sözü unuttunuz mu hani sadece karşılığınız cennetti onlara cennetten başka bir şey yok Huneyn'de ganimetler dağıtılıyor. Sekiz senedir iman adına, bu dava adına, risalet davası adına her şeylerini vermiş Ensar. Daha dün Müslüman olmuş, Müslüman olup olmadığı da şüpheli gelmiş. Efendimiz Ensar'a bir şey vermiyor, onlara veriyor. Ensar'ın gençleri haklı olarak içlerinden bir şeyler geçiriyorlar. Topluyor hepsini Efendimiz karşısına. Ey ensar topluluğu, onlar evlerine, keçilerle, koyunlarla, develerle, ganimetlerle gitsinler, siz Allah ve Resulü ile gideceksiniz, yetmez mi, unuttunuz mu akabede verdiğiniz sözü, ensar gözyaşları içerisinde, ya Rasulallah hatırladık, hiçbir şey istemiyoruz, dört halife, dördü demek gelidir. Dört halifeden sonra 90 yıl Emeviler hepsi Mekkelidir. 756 yıl Abbasiler hepsi Mekkelidir. Yok. Bu dünyada onlara karşılık yok. Beklentisiz olmak budur. Yapacaksın. Ecrini öte taraftan bekleyeceksin. Burası ecir beklenecek yer değil. Karşılık burada alırsan eğer orada eksik alacaksın. Onun için sen tamamını orada almak adına buradan hiçbir şey almayacaksın. Efendimiz cennet diyor, oradaki o 12 yiğit de el uzatıp biat ediyor. Dönüyorlar, yatmak yok. Dava risaletin davasıdır. Risaletin davasında yatmak da yok, arkaya bakmak da yok. Gayret edecek, kimseler olmasa da bu manada bir şeyler ortaya koyacak ve Ubade İbni Samit diğer yiğitlerle beraber öyle gayret edecek öyle güzellikler ortaya koyacaklar ki bir sene sonra ikinci akabe biatına 73 erkek iki kadın 75 kişiyle gelecekler Böylelikle de Yesrib'in kapıları İslam'a imana açılacak Efendimiz hicret edecek menzilini yapacak Mescidini yapacak, mescidinin hemen arkasında mektebini inşa edecek, bu üçünü yapınca dördüncü iş olarak muahhat yapacak. Ne demek muahhat? Ensar muhacir kardeşliği yapacak. Öyle bir rastgele seçimle yapmayacak Efendimiz bunu. Her birini kendisini tartacak, birine kardeş kılacak. Ey Ubade İbni Samit diyecek, senin kardeşin de Ebu Merced el Ghanavi. O nasıl biri? Ubade İbni Samit nasılsa o da öyle biri. Hele onun bir oğlu var, Merset bin Ebi Merset. Allah ondan da ebeden razı olsun. Reci vakasının yedi şehidinden bir tanesidir. Kur'an aşığıdır, Kur'an sevdalısıdır. Babası Ebu Merset'te aynen böyledir. İkisi çok güzel bir kardeşlik oluşturacaklar. Ve o kardeşlikle beraber Suffa'nın talebesi olarak o talebeliği devam ettirecekler. O talebeliğine ait size bir anekdot, bir tablo aktarmak istiyorum. Talebelik yaparken bir taraftan da muallimlik yapıyor ya Ubade İbni Samit. Bir talebeye Kur'an öğretmiş. Kur'an öğrettiği talebesi de hocasına çok güzel bir yay hediye etmiş. Yayı almış hediye olarak kabul etmiş. Sonra vicdanen rahatsız olmuş. Ben bu hediyeyi niye aldım? Bir Resulullah'a sorayım doğru bir şey yapmış mıyım diye gelmiş Efendimiz'e sormuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir anda yüzünün rengi değişmiş. Efendimiz kızdığı zaman alnında mübarek bir damar vardır. Sahabe onu bize tasvir eder. Şöyle şişer bilenler de bilir ki gadab Nebi Allah Resulü'nün gadaplı halidir. Bir kızgınlık halidir. Yapılan işten hoşnut olmamıştır. O hale bürünmüş efendimiz ve dönmüş Ubade İbni Samit'e şu sert sözü söylemiştir. Eğer kıyamet gününde aldığın o yay Boynuna bir halka olarak geçirilip Allah huzuruna gelmek istiyorsan onu kabul et. Sarsılmış Ubade İbni Samit koşmuş eve almış yayı sahibine geri vermiş. Peki neden dostlar? Neden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ücret karşılığı da değil bir anlaşma yok. Böyle bir şey olmamasına rağmen verilmiş bir hediyeye karşı bu kadar sert bir tutumu oldu bunun üzerinde durulması gerekir değil mi Kur'an muallimi olarak onu öğrenmeye çalışıyoruz demek ki onun hayatından bu manada bir şeyler öğrenmemiz gerekir ki bu rivayet bizim kitaplarımıza kaydedilmiştir rivayetin içerisinde de Allah Resulü böyle sert bir tepki göstermiştir Efendimiz aleyhissalatü vesselam demiyor mu hediyeleşin bize birbirinize hediye verin aranızdaki muhabbet ziyadeleşsin demiyor mu? Evet diyor. Peki neden bu söz? Dostlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şeyi bizim hayatımıza çok net bir biçimde nakşettirmek istiyor aslında. Bu davaya giren dava risaletin davası en başta onu söyledim. Bu davaya giren dinden konuşacak ama dinden geçinmeyecek. Bu manada hassasiyet üzere olacak. Hediye dahi olsa bu manada verilen hediye umumun nazarında işin etkisini ve tesirini kıracağı endişesinden dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu işin tabir caiz ise önünde olan insanlarına böyle bir uyarıda bulunuyor Siz Ubade İbni Samit'in şahsına yapılan bu uyarıyı i̇mam Rabbani'nin şu sözünün üzerinden anlayın Hasenetül Ebrar Seyyietül Mukarrebin Ne demek? iyilerin bazı davranışları iyiler için uygun olan bazı haseneler bazı sevaplar Allah'a yakınlık seviyesi artan insanlar için mukarreb odur. Allah'a yakın olanlar için günah sayılabilir. Eğer sen Suffa Mektebi'nin muallimiysen Allah için yapacaksın Kur'an'a hizmeti ve bunun karşılığında da ücret almayacağın gibi hediye de kabul etmeyeceksin. Çünkü o an çok hassas bir dönemdir. Bu işe ticari bir mülahaza, bir menfaat karıştığı anda davetin etkisi kırılacaktır. Böyle bir şeyden dolayı da sahabenin o hassasiyeti arttırmıştır. Ama bu demek değildir ki Kur'an hizmetinde bulunan insanların hepsi aynı olacak. Bakın Hz. Ömer döneminde... Küttaplar açıldı, İslam coğrafyalarının dört bir tarafında. Orada muallim olanlar malde maaş aldılar. Bunda bir mahsur yok. Burada özel olarak söylenen şey, Ubade İbni Samit'in seviyesiyle alakalıdır. O seviye varsa eğer, bunlar olmamalı. Gaye, hayal, ideal o seviyeye varmak olmalı. O seviyeye vardığın zaman da hayatında, bu şeyler olmamalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada sert uyarısını ubadeye başka bir zaman da ifade ediyor. Mesela bir gün onu zekat memuru olarak zekat tahsildarı olarak gönderiyor. Sonra diyor ki ey ubade dikkat et yarın Allah'ın huzuruna senin sırtına binmiş bir deve. Möleyen bir inek affedersiniz ya da meleyen bir keçi bir koyunla Allah'ın huzuruna gelme. Ya Resulallah diyor bu iş bu kadar zor mu? Efendimiz evet diyor. O zaman ya Resulallah ne olur beni gönderme bu işe ve ben bundan sonra sen de şahit ol ki iki kişiye bile idareci olmayacağım. İdareciliği asla kabul etmeyeceğim. Ne diyor Efendimiz biliyor musun? Biliyor musunuz öyle deme ey ubade sen isteme ama verildiği zaman da hakkını yerine getirmeye çalış. Talip olma ama sana bir görev tevdi edildiği zaman oradaki o görevine layık bir biçimde davran. Eğer böyle davranırsan sen o zaman gerçek manada hakkını yerine getirmiş olursun. Ubade İbni Samit bu uyarıları almış, ondan sonraki hayatına şöyle bir bakın, o uyarıların onun hayatında nasıl tezahür ettiğini göreceksiniz. Efendimiz kendisine bu manada yakın bildiği için onun evine gider gelir sürekli Medine'de. Medine'de o Ümmü Haram validemizle evleniyor birkaç sene sonra, aleyhissalatü vesselam Efendimizin uğrak yerlerinden bir tanesidir. Hatta bazen Efendimiz o evde öğle uykusuna yatar, kayyule denir biliyorsunuz ona. Bazen ikindi de istirahat eder. İşte öğle günlerin birisinde gülerek uyanıyor. Ümmü Haram validemiz ne oldu ya Resulallah diyor. Efendimiz diyor ki ümmetimden bazılarının gemilerle, Denizler üzerinde tahtlar kurduğunu gördüm deniz seferlerine çıktığını gördüm der ümmü haram validemiz de ya Resulallah ne olur dua et ben de onlardan olayım der efendimiz dua eder sonra istirahatına devam eder biraz sonra yine tebessümle uyanır ey ümmü haram sen onlardansın deyip müjdeyi tasdikler yıllar yılı ümmü haram bu müjdeyi bekledi biliyor musunuz? O Kıbrıs'ta şehit olduğu zaman 80 küsür yaşındaydı. 70 yaşlarında hastalanmış, torunları falan etrafında ağlıyorlar ninemiz ölecek diye. Söz şu. Ağlamayın vallahi ben ölmeyeceğim. Resulullah bana o müjdeyi verdi. Ben deniz seferlerine katılacağım ve o seferlerde şehit olacağım. Onun için ağlamayın ben ölmeyeceğim de, diyecek ve gerçekten de o seferlerde Kıbrıs adasında şehit olacaktır. İşte Efendimiz o eve bu manada gider gelir. O gidiş gelişler sırasında bazı hatıralar yaşanır. Birçok hatıra var da onlardan bir tanesini size nakledeceğim. Yine hatırayı bizzat nakleden de Ubade İbni Samit'tir. Der ki bir gün hastayım, Allah Resulü de duymuş hasta olduğumu, yanına ensardan sahabilerden bir miktarını almış ve bizim eve gelmiş. Gelip beni odada ziyaret etti, hastalığım için duada bulundu, sonra diğer odaya geçtiler, ben seslerini duyuyorum. Ashapla Resulullah konuşmaya başladılar. Efendimiz o anda Resul, sahabeye diyor ki, şehit kimdir? sahabe cevap vermiyor Allah ve Resulü daha iyi bilir bir daha soruyor bir daha soruyor ses veren yok ubade diyor ki çağırdım hanımımı, ümmü haramı beni kaldır yataktan demek ki kalkamayacak kadar hasta kaldırılıyor yataktan Efendimizin huzuruna yürüye yürüye zorlanarak gidiyor ya Resulallah sorduğun o soruya ben cevap vereyim mi ver diyor şehit odur ki Allah yolunda cihada çıkar, ondan başka da bir maksadı olmaz. O yolda öldürülür, Allah da onu şehitlerden yazar. Efendimiz tebessüm eder. Evettir ey ubade, şehit odur. Ancak eğer sadece şehitler onlardan oluşsaydı, ümmetimin şehitleri az olurdu. Ama unutma ey ubade, Denizde boğulup ölen şehittir. Karın ağrısından ölen şehittir. Doğum sırasında ölen kadın şehittir. Sıralıyor Efendimiz. Bir müjde bu bizim için ümmet olarak. Peki nasıl anlayacağız bu meseleyi? Alimler bu hadislerin şerhleri için ciddi gayret göstermişler. Şehadeti ikiye ayırmıştır alimler onun için. Maddi şehitlik, manevi şehitlik. Maddi şehitlik Ubade İbni Samit'in dediği şehitliktir. Savaşlarda ölecek, yıkanmayacak, kefenlenmeyecek, elbisesiyle defnedilecek. Ama bir de manevi şehitlik var saydıklarımız ve sayamadıklarımız. Onlar şehitler gibi sevap alacaklar. Yoksa şehitler gibi muamele görmeyecekler. Bu manada Allah'ın vermiş olduğu o belaya, o musibete neyse sabrederse eğer şehitler gibi muamele görecek. İşte Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bu manada bize söylediği o sözü de Ubade İbni Samit böyle aktarıyor. Bedre katılıyor. Bedir'in asabındandır. 313 yiğitten bir tanesidir. Orada kendine yakışan kameti gösterecek. Bedir'den sonra Müslümanlar dönecekler Medine'ye. Beni kaynuka o zaman sıkıntılar oluşturmuş. Efendimiz onlar üzerine sefer düzenleyecek. Kuşatılacak onların kaleleri 15 gün boyunca. İbni Selül gelecek münafıkların lideri. Ya Resulallah diyecek biliyorsun Yahudilerle benim aramda bir anlaşma var. O dostluğa binaen ben onların affedilmesini istiyorum. Ubade i̇bn Samit söz isteyecek, Ya Resulallah diyecek, biliyorsun bizimle de Yahudiler arasında anlaşma var ama benim dostum bundan sonra Yahudiler değil, benim dostum Allah Resulü ve ona iman edenlerdir, madem onlar sana karşı isyan etti, ben de dostluk bağımı kopardım, açın bakın sebebin üzül kitaplarını, Onlarca sebebi nüzül kitabında Maide suresinin 51. ayetinin iniş sebebi Ubade İbni Samit'in o sözü olarak gösterilir. O ayeti açın okuyun bu sözleri hatırlayacaksınız. Böyle bir kamet sonra Efendimiz onların Medine'den sürülüp çıkarılmasını isteyecek. Bu görevi de Ubade İbni Samit'e verecek. Ubade İbni Samit de bu görevi hakkıyla yerine getirecek. O günden sonra Ubade İbni Samit Allah Resulü neredeyse oradadır. Uhud'da, Hendek'te, Hudeybiye'de, Mekke fethinde, Tebuk'ta, Veda Haccı'nda hangi tablo olursa olsun oradadır. Efendimiz kendinden razı ve memnun olarak vefat edecek. Efendimiz'den sonra Hazreti Ebubekir Bekir devri bir ayağı rahlede bir ayağı cihat meydanlarında. Sahabe budur zaten değil mi? Ruhbanun leyl, Fursanun nehar. Onları bize anlatan en güzel cümle. Gecelerin abidi, gündüzlerin mücahidi. Onların hayatını yansıtan bir cümle. Ubade İbni Samit de böyle. O irtidat hareketlerinde, Hazreti Ebubekir'in o zorlu sürecinde, kendisine yakışan kametin sahibi. Hazreti Ömer'in devri, Ubade'nin tavrı aynı. Hazreti Ömer onu Şam'a vali, valiye kadı olarak, muallim olarak gönderiyor. O gün vali Muaviye bin Ebi Sufyan. Bazı sıkıntılar var Şam'da. Ubade durur mu? Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan hakkı ve hakikati yerine getirecek. Mesele uzun o teferratlara girmeyeceğim. Muaviye ticari bir meselede, faiz endişesi olan bir meselede maslahate binaen bir şey söyler o anında müdahale eder ve der ki bu yanlış bak ben Allah Resulü'nden şöyle bir hadis duydum Efendimiz'den şöyle bir hadis duydum demesine rağmen Muaviye bin Ebi Sufyan ama şu bu diye birkaç şey söyleyince gadaplanıyor ayağa kalkıyor ben sana Resulullah'tan hadis okuyorum sen kalkmış kendi görüşünü söylüyorsun. Kendi görüşünü Resulullah'ın sözünün önüne çıkaran bir adamın vali olduğu bir beldede ben yaşamam diyor. Ve çıkıp Medine'ye geliyor. Hazreti Ömer anlatıyor bunları. Hazreti Ömer bir mektup yazıyor Muaviye'ye. Sakın ha bir daha ubadenin sözünün üzerine söz söyleme. Ve senin emirliğin ona işlemez. O orada muallim olacak. İnsanlara Allah Resulü'nün hadislerini, dinin ahkamını, Kur'an'ın ahlakını öğretecek. Sen ona karışmayacaksın der. İkna ederek Ubade'yi bir daha gönderir Şam'a. Gelir Şam'da o görevini tekrardan yapar. Ve o yıllar cihat meydanları Ubade İbni Samit'in uğrak yerleridir. O cihat meydanlarından bir tanesi de Mısır'dır ki o Mısır'da nasıl bir şey yaptığını biraz sonra size söyleyeceğim. Ama Şam'dayken çok önemli olan bir hatırasını size aktarmak istiyorum. Şam meclisinde şöyle otururken zatın biri geliyor. Ey Allah Resulü'nün sahabesi diyor. Ben Allah için... Hayır hasenet yapan, yeri gelince de cihat meydanlarına çıkan birisiyim. Söyle bana Allah Allah aşkına, ben yaptığım iyilikleri, Allah'tan sevabını umarken, dikkat edin ne olur. Burada bizim adımlarımıza ayar çekecek, bir şey söyleyecek, Ubade İbni Samit. Aslında Efendimiz söyleyecek, onun için çok önemli. Allah'tan ecrimi, karşılığımı beklerken... İnsanlar beni övsün, benim yaptığımı takdir etsinler diye bir beklenti içerisine girsem bunda bir mahsur var mı? Ubade İbni Samit der ki sakın öyle yapma. Vallahi bunda kazanç yok. Adam tekrar ediyor. Ey Ubade diyor. Bak ben diyor bu kadar hayır hasanet yapıyorum. Bugünün lisanıyla konuşayım mı? Şu kadar cami yapıyorum, şu kadar vakıflar yapıyorum, şöyle insanlara vaaz ediyorum, şöyle konuşuyorum. Bunları yaparken, Allah'tan ecrimi beklerken, bir de beklesem ki insanlar beni alkışlasın, beni taltif etsin, beni öfsün, beni yücetsin. Bunda bir mahsur var mı? Ubade İbni Samit bir daha diyor. Sakın böyle yapma, bunda kar yok. Adam üçüncü kez söyleyince diyor ki, Bak ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir söz duydum. O dedi ki Allahu Teala buyuruyor ki ben her türlü ortaklıktan müstahniyim beriyim. Kim ki benim için amel eder ve başkasını da bu amele katarsa ben hissemi o ortağıma devrederim. Anladınız mı dostlar? Dehşet bir şey bu. Hani Efendimiz başka bir hadisinde diyordu ya. Bazıları vadiler dolusu sevapla geldiğini zanneder. Ama hesap defterleri açıldığı zaman Allah benim için değildi. Falanca içindi, filanca içindi der. Ve o adama o yaptığından dolayı bir şey vermez. Allah muhafaza. İşte bu da odur. Allah bu konuda ortak istemiyor. Sadece ve sadece ne yapıyorsan, namazın, orucun, hayrın, hasenatın, mücadele neyse, ilimin ise ne yaparsan yap, sadece Allah için yap. Ve buna hiçbir şeyi ortak kılma. İşte Ubade İbni Samit bu hakikati de bize ulaştırıyor. Şimdi Mısır fethedilecek. Hazreti Ömer dönemi, Amr İbni As, Mısırın Fatihi bir kaleyi kuşatmış, günler sürmüş kuşatma bir türlü fetih müesseri olmuyor, bir mektup yazıyor. Ey emir-el müminin tıkandık, bize ne olur takviye birlik gönder. Hazreti Ömer dört bin kişi gönderiyor, dört komutanın gözetiminde ve bir mektup yazıyor Amr İbni As'a. Ey Amr, sana dört tane adam gönderdim ki her biri bin kişiye bedeldir ve sana 4000 de asker gönderdim aslında ne demiş oldu efe Hz Ömer 8000 asker gönderdim dört adam gönderdim ki her biri bin kişiye bedel kim bunlar Zübeyir bin Avvam Mikdat İbni Amr Mesleme İbni Muhallet Ubade İbni Sabit bu adamlar ve asker sana gelince sefere devam et varır bu mektupla beraber bu dört insan dört bin asker sefer tekrardan başlar ama tekrardan zafer müesser olmaz Amr İbni As tekrardan bir mektup yazar Hazreti Ömer'e Hazreti Ömer o mektubu okur cevabi bir mektup yazar dikkat edin ne diyor Hazreti Ömer ey Amr eğer Allah zaferi size geciktirdiyse Dikkat edin şu kelimeye niyetlerinizi bir, bir daha gözden geçirin. Demek ki sizin niyetlerinizde bir sıkıntı var. Yoksa Allah size zaferi vaat etmiştir. O zafer size ulaşacaktır. Sana bu mektubum ulaşınca bütün askerlerini topla. Cuma gününü bekle. Cuma günü cuma namazı vakti zeval vaktini kolla. O vakit sırasında... Askerlerinin niyetini yeniden gözden geçir. Sana gönderdiğim o dört komutanı da askerin başına koy onları askere tanıt. Bu işi sadece Allah adına ve Allah namına yapacaklarına onları inandır sefere başla. Unutma ki o vakit duaların kabul olduğu bir vakittir. Biz de size dua edeceğiz. Amr ibn As... Mektubu alınca denilen vakitte topluyor, o dört sahabeyi de tanıtıyor, tam cuma vakti sefer başlıyor ve Mısır İslam'ın oluyor. Ne yaptı Hazreti Ömer? Orada da niyet meselesinde niyetin selimiyetinin ne kadar önemli olduğunu bu sözleriyle beyan etmiş oldu. Dönüp geliyor, miladi 655, hicri 34 72 yaşlarında yeniden Kudüs'e dönmüş vefat döşeğinde artık son anları oğlu Velit yanına giriyor. Baba diyor, bize çok şey vasiyet ettin. Allah aşkına son vasiyetini de bana yap. Oğlum diyor, sana bu son vasiyetim şudur. Kaderin hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman et. Bu iman üzere yaşa ki imanın tadına varasın. Ne, de, ne demek baba diyor kaderin hayır ve şerrine iman etmek. Evladım diyor Allah'ın varlık aleminde yarattığı ilk şey kalemdir. Allah kıyamete kadar gelecek bütün insanların kaderini yazmıştır. Sana isabet eden her musibet yazılan bir şeydir. Gelen hel hayır yazılan bir şeydir. Kadere rıza göster ki imanın tadına varmış olasın. Çok güzel ve üzerinde durulması gereken bir mesele ama ben sizin zihinlerinize havale ediyorum. Velid bu vasiyeti aldıktan sonra Ubade İbni Samit diyor ki Filistin'de ne kadar Allah Resulünün sahabesi varsa... Tanıdığım varsa, akrabam varsa, komşum varsa hepsini çağır gelsin. Hepsi geliyor. O yatakta insanlar ayaklarında. Ey insanlar diyor. Umuyorum ki bu gece ben Rabbime kavuşacağım. Eğer sizlerden birini incitmişsem, bakın daha hayattayım. Ne olur gelin benden onun hakkını alın. Sizlerden birini kırmışsam, Sizlerden birinin malını almışsam ne olur hayattayım gelin alın. Hiçbiri hak talebinde bulunmuyor ve hepsi hakkını helal ediyor. Ey arkadaşlarım komşularım diyor. Eğer ölürsem iki rekat abdest, namaz abdest aldıktan sonra namaz kılın ve bu kardeşiniz için dua edin. Sakın ha gözyaşlarınızı sesinize katarak ağlamayın. Ağlayacaksanız da makul bir biçimde ağlayın ve beni bekletmeden bir an önce mezara götürün ki Rabbime kavuşmam gecikmesin. Bunu diyerek Rahimi Rahman'a gidiyor. Selam olsun Ubade İbni Samite, selam olsun onun hanımı, bizim annemiz olan Ümmü Harama, selam olsun 10.000 ashabı kirama. Aziz kardeşlerim çok şey söylenir dedim ya, ben de bir miktarını söyleyebildim size. Sözümün sonunda, Ubade İbni Samit'in hayatının üzerinden beş cümle size emanet edeceğim. Muhasebemizi yapacağımız, hayatlarımızı gözden geçireceğimiz beş cümle. Siz bilirsiniz, ister bu beş cümleyi burada bırakırsınız. İster alır götürür hayatınızı aktarırsınız ister unutursunuz söz emanet ben bir emanetçiyim size emaneti tevdi ediyorum artık nasıl bilirseniz öyle davranın bir yaşadığın toprakların yesrip olmasına rıza gösterme yesripleşen coğrafla, coğrafyaları Medine yapmaya gayret et ki hem muhacir hem ensar olabilirsin. Ubade İbni Samit bunu dedi mi bize? Dedi. Yaşadığın topraklar Yesrib olabilir. Şimdi Antalya için siz birçok olumsuz şey söylüyorsunuz. Ama hiç kimseye bunu söylemeye hakkınız yok. Yesrib mi burası? Musab olacaksın arkadaş. Ubade olacaksın. İmanın mesajlarını evden eve, sokaktan sokağa Caddeden caddeye taşıyacaksın, yesripleşen bu coğrafyaları Medine kılacaksın. Kıldığın zaman üzülme, 14 asır sonra gelsem bile hem muhacirsin hem ensarsın. 2- Yaptığın hizmetlerin karşılığını bu dünyada bekleme, unutma ki hizmet burada, ücret oradadır.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 Ebrar nedir? İyiler. Mukarrebin nedir? Allah'a yakın olanlar. Hem ebrardan olabilesin, hem Allah'a yakınlardan olabilesin. 3. Mukarrebinden olmak, yani Allah'a yakın olanlardan olmak, kulluğun kalitesini arttırmaktır. Seviyeye, seviye katmaktır. Zirvelere çıktıkça, işinin kolaylaşacağını zannetme. Zirvelere çıktıkça işinin kolaylaşacağını zannetme ki hem ihsan şuurunu hem ihlasını derinleştirebilesin. Bunlar çok önemli şeyler. İnşallah anlaşılıyordur. İnşallah hayatlara da aktarılacaktır. Dört. İhlas bu zorlu yolun en önemli azığıdır. Ne yaparsan yap. Hep niyet, içer, niyet muhasebesi içerisinde ol. Niyetine başka şeyler bulaştırma ki hem bu tarafta hem öte, öte tarafta saadete erebilesin. Bunu da tekrar etmeme müsaade edin. İhlas bu zorlu yolun en önemli azığıdır. Ne yaparsan yap hep niyet muhasebesi içerisinde ol niyetine başka şeyler bulaştırma ki hem bu tarafta hem öte tarafta saadete erebiliriz. 5. Kadere iman. Allah'ın her şeyi bir ölçü üzere var etmesine, hiçbir şeyin Allah'ın ilminin dışında olmamasına inanmaktır. Öyleyse kadere rıza göster. Lütfun da hoş Kahrın da hoş de, unutma ki beşer zulmeder ama kader adalet eder. Unutma ki beşer zulmeder ama kader adalet eder. Allah'ın adaletine yürekten teslim ol ki hem hududullaha hem hukukullaha riayet edebilesin. Allah'ın adaletine tam teslim ol ki, hem hududullaha, Allah'ın sınırlarına, hem hukukullaha, Allah'ın yasasına, Allah'ın kanunlarına riayet edebilesin. Allah bizi hududullaha riayet edenlerden etsin. Hukukullaha riayet edenlerden etsin. Ubade İbni Samit'in, Anadolu topraklarına ektiği iman tohumlarını zayi edenlerden etmesin. Antalya'nın bu güzel toprağında, bu güzel coğrafyada, Ubade İbni Samit'in adını, şanını, nefesini, risalet davasındaki gayretini üreten insanlar eylesin sizleri. Evlatlarınızı Ubade İbni Samitler gibi kılsın. Bizi nasıl burada onun adına bir mecliste buluşturduysa yarın cennette de onun da misafir olacağı sofrada buluştursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.